Alır ya. Başlattın değil mi? Başlıyoruz şu an. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. İki senedir yaptığımız Medeniyet okumaları seminerinin diyelim, ders biraz iddialı olur. Muhabbetinin sohbetinin üçüncüsünü bu sene yapıyoruz. Bu sene Medeniyet okumalarında İbn Haldun'un mukaddimesi Üzerinde duracağız. Tabi bugün hemen metin okumaya başlamayacağız. Metin, metni ben size getirdim. Bu son 3 ciltlik Tunus neşri. Arapçadır. Şu andaki mevcut en iyi neşir bu. Mısır'da neşirleri var. Edisyon kritikli neşridir bu. Bunun özelliği şu, 3 versiyonu var mukaddemenin. 3 versiyonu da dikkate alıyor. diyor zaten göstermek için. Bu Türkçe tercümesi Süleymanoğlu'da dergâhtan çıkan böyle arkadaşlar dolaştırıp inceleyebilirler. Ee, Minni eğitimden, de... eğitimden çıkan bende de vardı onu bulamadım kütüphanemde. Kutularda o. <gülüyor> Onun için getiremedim. Olsaydı da getirecektim. E, kimindi tercüme? Kadiri, şey, Kadir Ugan. Evet. Kadir Ugan. Yok Kadir Ugan ama ne Uğansa o bundan daha güvenilirdir. Yani doğruyu söylemek ilimde. Bu da arkadaşlar, Pirizade ve Cevdet Paşa Osmanlıca tercümesi. Bunu latinize edilmiş hali. Buyurun arkadaşlar. Son derece güvenilirdir. En azından tabii ben buna karar veremem çünkü ben Osmanlı filoloğu değilim. Fakat bunu okuduğunuzda yeni bir kitap okuyor gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü Osmanlı entelektüleri metni yeniden inşa ediyorlar kendi perspektiflerinden tercüme değil bu kendisi yazıyor yeniden yani elbette oraya bağlı kalıyor ama çok farklı yeni şeyler isteyen arkadaşlar ya da özellikle tarihçi arkadaşlar bu metni de takip edebilirler Bilim Sanat Vakfı klasikler yayınlarından çıktı biz ben bu neşri takip edeceğim tabii metni baş onu da size sorayım ya yani nasıl yapacağız bilmiyorum baştan sonra okuyalım mı ki olmuyor herkes arapça takip etmediği için edemediği için daha doğrusu gerek de yok ee, yine geçen sene hem e, ahlaki alayide hem de Taşköprü Zadeli'nin e, bu şeyinde miftaanda yaptığımız gibi ben okuyup ana fikirleri çıkartıp belki ana cümleleri hani burada e, size sunup tartışmakta da, anlatmakta da daha fayda var diye düşünüyorum öbür türlü bu ne bu kitap biter ne de biz onu yürütebiliriz. Yani Arapça ibare okumak Arapça bilenlerle mümkün. Biz her cumartesi günü, Yabuzzer katılıyor, her cumartesi günü hem de yazmalardan metin okuyoruz ama herkes Arapça biliyor. Herkes hazırlık yapıp geliyor. O zaman zevkli de oluyor. Ama şimdi nasıl, ya mümkün değil. Türkçesinden okumak zaten sıkıntılı. Çünkü gitmez metin. Böyle bir şey yapacağız yine geçen seneki gibi. Metni ben hazırlayacağım. Her bir buçuk saat Haftada bir buçuk saatte metni size sunacağım. İngilizce tercümesi var Rosenthal'in. İngilizcesi iyi olan arkadaşlar oradan takip edebilirler. Şimdi Rosenthal'in tercümesini ben birebir mukayese etmedim ama iki, üç rivayet var. Kötü tercüme önlüğü olarak okutulduğu söyleniyor. Bir de başarılı bir tercüme olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Onu e, mukayese edecek bir İngiliz edebiyatına hakimiyetim yok. Evet. Şimdi Turan Dursun'un var, sol yayınları var. Onların hiçbiri ilmi değil. O tercüme yapmıyor, kendisini yazıyor. yani. Turan Dursun'un mukadimesi o. diyor orada yani. Ya onlar ahlaki metinler değil. Bu bile aslında bana sorarsan çok akademik bir metin değil. Fakat yine de mevcut, elde olan, bulunabilir tek tercüme bu maalesef. O açıdan... Ee, heh, söyle, orada şey asılmadı mı? Hocam bir şey görmedi. Bir şey görmedi. geldi de... Ha. Bir ok şey, işareti lazım hocam. Bir ok işareti lazım. Biz gönle bıraktığını, kalbi burada olan gelir. Aha burada öyle. Evet. Şimdi, bir iki hafta arkadaşlar, farklı her zaman yaptığımızı yapacağız. İbn Haldun'un doğrudan metne girmekten çok, bir, İbn Haldun'un yaşadığı coğrafyayı analiz edeceğiz. Çünkü temel tezimiz şu, gerçeklik tasavuru olmadan o gerçekliğin yorumu olmaz. Önce o gerçeklik bileceğiz. Bu gerçeklik fizik gerçeklik olabilir, zihni gerçeklik olabilir, matematiksel gerçeklik olabilir. Bizim bilim felsefesinde gerçeklik küresi dediğimiz bir tabir vardır. Hangi gerçeklik küresi karşımızda duruyor? Bu matematiksel gerçeklik olabilir. Matematiğin de alt gerçeklik türleri var. Geometrik olabilir, cebirsel olabilir, fraktal olabilir, topolojik olabilir. İç Gerçekliğimizle alakalı olabilir. Dolayısıyla İbn-i Haldun'un e, gerçekliğini, yaşadığı coğrafyayı bileceğiz. Çünkü kendisi coğrafya kaderdir diyor. E, coğrafya kaderdir diyen bir adamın yaşadığı coğrafyayı bilmemiz lazım. Yani ona sadık olmamız gerekiyor. Bu Buradaki coğrafya, e, beşeri coğrafya değil. Fizik coğrafyayı kastediyor öncelikle. Yani fizik coğrafya biliyorsunuz evrenin maddi şekliyle alakalı. Dolayısıyla fizik coğrafyayı bilmemiz lazım. İbn Haldun'un mukaddimesinde göreceğiz. Ee, çok gerçekçi bir adam. Yediğimiz yemeğin, içtiğimiz suyun, e, yeryüzü şekillerinin basık olmasının ya da yüksek olmasının bütün bunların insanın oluşumuna etki yaptığını düşünüyor. İbn Haldun o şey gibi, ortega gibi insanın bir doğası olduğunu kabul etmez. İnsanın bir fıtratı vardır. Doğa oluşur. Bunu yaşadığı coğrafya, ailesi, ilişkileri, insan alışkanlıklarının, geleneklerinin, göleneklerinin coğrafyasının çocuğudur der. İbn kelimesini kullanır burada. Bunların hepsine tabii metinde geçeceğiz. dolayısıyla bir İbn e, İbn, İbn Sina. Tabii oradan çıktık. Buraya geldik ya. Hare İbn Sina'da aktığımız. İbn Haldun'un ee, bir, coğrafya. Yaşadığı coğrafya analiz. İki, kişiliğini analiz edeceğiz. Kim bu adam? Çok ilginç bir psikoloji. Ben şeyde bilim devrimi dersinde Newton'u anlatırken öyle derim. Bana biri dese ki, insan fazla oğlu. Newton mu olmak istersen, insan fazla olun Kesinlikle insan fazla olmaktır. olmak isterim. Öyle bir hayat yaşamam ben. Hayatında bir kere gülmüş. Hasta. Adam hasta. Yani Faruk hocamla konuşurken şey dedi, iyi seviye terbiyenin de bunda çok ciddi bir etkisi var dedi bana. Orayı o kadar ne bilmiyorum. Doğrudur. Yani Hristiyan o dönemdeki pietist eğitim çok ciddi bir etkisi olabilir ama hasta adam. Yani zaten erken anne babayı kaybediyor. İşte başka yerlerde yetişiyor falan. İbn-i Haldun de tabii o kadar değil ama ee, o da farklı bir problemli bir adam. Dolayısıyla kişiliğini analiz edeceğiz. Bu adamın derdi ne? Bu adam nasıl bir kişiliğe sahip? Ondan sonra nasıl davranıyor? Olaylar karşısındaki tepkileri nasıl? Bunun üzerine bakacağız biraz. Şahsi yapısı yani. Sonra mukaddemeyi mümkün kılan entelektüel arka plan. Ee, daha önceki dersleri takip eden arkadaşlar bilir. Ben İbn Haldun'un modern yorumdan hiçbirini itibar etmem bu söyleyeyim yok Marksist okuma ya bir kere biz İbn Haldun'u bir anlayalım İbn Haldun İslam medeniyetinin bir çocuğudur ve İslam medeniyeti onu varkılmıştır bu medeniyetin dil arka planı çok iyi bir hatiptir çünkü edebiyat arka planı fıkıh arka planı ondan sonra kelam arka planı felsefe arka planı pek çok arka plan durumu var eğitimini ele alacağız ve göreceksiniz çok ilginç bir şekilde tabi insan Perspektifine göre görüyor olayları. Nesne var nesneyi görmüyor adam yazarken. Bir sürü makale var onları görmüyorlar. Hocalarından bahsedeceğim özellikle. Birkaç hocası çok derece önemli. Ee, i̇bn Haldun'un. Ve kendisi hayat hikayesini yazmış bir adam. Biliyorsunuz bir otobiyografisi. otobiyografik klasik dönemde çok zordur yazmak. Otobiyografisini yazmış bir tarih i̇bn Haldun Şarken ve Garben. Batı ve Doğu arasında i̇bn Haldun'u tanımak. Batı Doğu dediği bugünkü Batı Doğu değil. Yani Doğu İslam dünyası, Batı İslam dünyası. Kendisi yazıyor. E, iki versiyonu var hatta. Mısır'a gelince başka şeyler ekliyor ona. E, o, orada söylediklerini analiz ettiğinizde çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Hatta şey denir, e, otobiyografisi mukaddimede anlattıklarının vesikalarıdır. Orada çünkü çok vesika veriyor. Mektuplarını veriyor. Yazdığı şiirleri, ona yazılan şiirleri, itirazları veriyor. Bir tür... E, vesika ambarı gibi son derece önemli. Buna bakacağız. Entelektüel arka planına bakacağız. Sonra günümüzde mukaddime nasıl günümüz derken yani kendisinden sonraki mukaddime nasıl ele alınmış? Çünkü şöyle bir iddia var. Mukaddime'yi Fransızlar keşfet. Hayır. Mukaddime Osmanlıların ana kitaplarından biridir. Hem müsbet hem olumlu anlamda. onu göstereceğim size. Yani hem yapılan çalışma hem benim çalışmalar var. Çalışmalarım var o konuda. Ee, ve çağdaş dünyada mukaddimenin ele almış var. Mesela mukadimedeki teoriye göre Müslümanların çağdaş durumu, 11 Eylül'den sonraki durumu, 11 Eylül olaylarının mukaddime açısından analizi gibi bir sürü İngilizce makale var. İnternete girdiğiniz zaman görürsünüz bunları. Dolayısıyla canlı olarak da kullanılıyor. Ha, bütün bunları bitirdiğimizde, sene sonra biteceği için mukadimeye başlamamış olacağız zaten. Ben de kurtulacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Bunun seniyeti var>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bak değil mi? ki kardeşim aklını ki bu kadar çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Seneye <gülüyor> nasıl <gülüyor> Hocam bu şey. ses kayıt yapıyoruz. Telefon değil, değil mi? Telefon ama. <gülüyor> yok kapattım hocam şey 2 yani. Ha mı var? Uçuş. Hocam, hocam benim uçuş, kalbim da mi vardı zarar olsun. Orada şey yok orada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi önce harit olsaydı çok iyi olurdu açıkçası ama olmadı harita. İmni Haldun'un mukaddimesini mümkün kılan üç ana kavram var. Bu kavramlara bakacağız gerçi ama hemen söyleyeyim onu. Efendim? Tabii lütfen. Her an ekleyebilirsiniz. Her an. benzer metinlerin üretilmesi. Bu, buna temas edecek Tabi tabi. O İbni Haldun sonrası mukaddimenin izini sürerken hı hı. Yani hem İslam sen... dünyası, batı dünyasında anlatışı tabi tabi. İlk ne zaman keşfediliyor, nasıl tercüme ediliyor, nasıl kullanılıyor onlara tabi e, temas edeceğiz. Evet. Son derece politik bir metin şu anda mukaddime. Mesela şöyle metinler var. Mukaddimenin İslam kültürüyle hiç alakası olmadığını ve bunun <gülüyor> küfür olduğuna dair e, Selefi, Vehhabi metinler var. İbn Bu adamın hiç İslam kültürüyle alakası yok. Bu bir dışarıdan e, içeriğe zerk edilmiş bir e, şey olabilir. Aşan olabilir. <gülüyor> diyen şeyler var. Metinler var. İngilizce. Bende var hepsini gönderebilirim sana. Çok ilginç metinler var. Ve adam da entesan deliller de söylüyor yani. yani hiçbir e, İslami kaygısı olmayan bir adam olduğunu e, fikri olarak yazan metinler var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ayrı bir konu. Ama bu, bu tür metinlerin hepsini göreceğiz inşallah. Evet. Ona da geleceğiz efendim. Yazdığı büyük tarihin girişi o. Giriş demek mukaddime. 10 cilt işte 15 cilt ise ona bir mukaddime yazmış. Biraz uzun tutmuş mukaddime 3 cilt. Evet. Teorisini yapmış. Şimdi bakın başka şeyler de var. Mukaddime'yi İbn Hadun'un yazmadığına dair. Şeyler de var. Şek ve şüpheler. Şek ve şüpheler. Şehir efsaneleri de var. Burada en büyük delil de bunun üzerine de konuşacağız. Bir teori icat ediyor fakat teori hiç uygulamıyor. Tarih kitabında teorisinden zerre kadar şey yok. Diyorlar. Diyorlar. Ben katılmıyorum. O ayrı konu. Evet. Böyle e, ilginç. Zaten büyük eserler için bundan söylenir. Araştı metafiziği kendisi yazmadı değil mi hocam? <gülüyor> böyle rivayetler yok mu tartışmalar var. Yok şu kitap sonradan eklendi bu kitap sonradan bu kitapları dolaştıralım mı arkadaşlar. Arka evet, gelsin hepsi gitsin şöyle arkadaşlar görsünler. Yani e, somut teması ciddi anla arkadaşlar uzaktan öyle görmekle olmuyor. Ya yani şunu da şöyle dolaştır görsünler. Tam görsünler yani dokunmakla kırılmaz o kitap. Üç temel kavramı var bir coğrafya iklim. Yani İbn Adun'un hemen hemen bütün metni silmiş bir coğrafyacılık ve iklim anlayışı var. Yani bir fiziki coğrafya. E fiziki coğrafya olmadan İbn Adun'u anlamamız mümkün değil. İki, Asabiyet kavramı. Asabiyet. Hocam bu Kant da bu fiziki coğrafyayı çok önemsiyor malum. Hı. Ve arada bir biraz şey ama bir şey var. Evet Kant İbn Adun'u bilmiyor tabii. Çünkü dolaylı olarak, dolaylı olarak hayır, kültürel olarak, çok önemli yer, doğru. Çok önemli. Ve coğrafiyi çok canlı anlatılmış. Evet. Hayatında kendi kasabasından çıkmadı halde, sanki oralara gitmiş gibi anlatılmış. Bilemiyorum, olabilir fiziki coğrafya. İkincisi, tabi fiziki coğrafya e, ve iklim, o iklimdeki hayvanlar, canlılar, e, bütün bunları hep beraber düşüneceğiz İbn Haldun'da. Esrinin neredeyse 50-60 sayfası Klasik astronomi ve coğrafya özetidir. Kendisi orada yaratıcı biri değil tabii. Mevcut bilgiyi özetliyor. E ama çok derece önem veriyor ona. İkincisi asabiyet. Asabiyet kavramı İbn-i metninde çok çeşitli kullanılır. Zaten böyledir. Yani e, Thomas Kuhn'un metninde paradigma kelimesinin bilmem kaç kullanışı var. Yani bir tane değil. E, fels şeyden nedir? Büyük filozofların kullandığı ana kavramlar da Öyle çok tutarlı bir şey göremiyorsun. Bazen aynı yani aynı filozof hem aynı kitapta hem değişik kitaplarında aynı kelimeyi çok farklı içeriklerde kullanabiliyor. Asabiyet bazen İbn-i Adun'da kabilecilik anlamına gelir. Bazen dayanışma anlamına gelir. Bazen insanları bir arada tutan değer e, anlamına gelir. E, çok çeşitli kullanımları var. Bunlarla ilgili de İngilizce güzel makaleler var. Türkçe'de de vardı şüphesiz. İngilizce e, Asb İbn Haldun'un mukaddemesinde asabiyetin kullanımı. Kaç mefhumu ne yani? Sözcük aynı ama mefhumları değişiyor. E, ortalamasını aldığınız zaman bunun İbn Haldun'daki asabiyet kavramı'nın Türkçesi ortalamayı aldığımızda Türkçesi e, dayanışma. Aradaki bir organizasyondaki bir örgütlenme biçimindeki e, bir aradalığı mümkün kılan sinerji olarak görebilirsin. Yani bu minniyetçilik olabilir, bu dini bir değer olabilir. Ondan sonra başka bir şey olabilir ama bir tür dayanışma, bir tür e, müşterekliği, iştiraki, aradaki iştiraki mümkün kılan zamk, bağ, e, efendim, sinerji, hemhaliyet e, diyebileceğimiz bir şey. Üçüncüsü nübüvvet kavramı, din. Çok önemli bir rol oynar. Yani o minneti yok İbn Adun dinlemi bunlar hepsi hikaye. İbn Adun'un kendine has bir nübüvvet yorumu var. Bu nübüvvet yorumu da kendisinin kognisyon yorumuna dayanıyor. Kendisi bir kognisyon anlayış var adamın. Yani insan bilgi üretme yetilerine ilişkin bir kanaati var. Bu kanaati kendisi icat etmiyor. Gelenekten geliyor fakat onu kendisi formüle ediyor ve bu kognisyona göre bu kognitif anlayışa göre bir peygamberlik temellendirmesi yapıyor. Üstad çok da ilginçtir. Gazdali'nin gelişmiş halidir. Onu söyleyeyim hemen. Gazdali'nin nübüvvet anlayışının geliştirilmiş, sofistike edilmiş halidir. Çok, bugün için çok kullanacak unsurlar var. Şeyde. Açıkçası. Lan ne bağırıyorsun ya nedir? Ara. Ne oldu? Kalem mi bitti? Al. Al. Bu üniversitenin verdiği bütün kalemleri bitti. Ben öyle çok güzel adam değilim yani. Hocam, Şimdi bak beni etme dersi kaynatmaya çalışan talebe gibi açarım ağzımı yumarım gözümü ha. Hocam, sayı, çözüm, Bağlayalım. İsmail hocam biliyormuş onu. Bilmiyorum da denerim hocam. Eyvah. Zaman. Sağ olun. Siz dersinize devam edin. bir kognitif anlayış. Evet. Ee, ve Gazani'nin geliştirilmiş hali dedik en son değil mi? Evet Şimdi Hocam <gülüyor> sırası gelince bu sefer de değineceksiniz ama İlhanlı'nın e, yasa dediği şeyle mesela bizim meşahi gelenekteki nedensellik neden illet arasında da bence bir müfahiyat çok temel bir farklılık var. İbn Haldun metafizik illeti kabul etmiyor abi. Reddediyor. Filozofların yazdıklarını masal olarak görür. Ben onun kadar tutarlı bir felsefe, klasik felsefe eleştirimini görmedim. Hep Gazali'yi öne çıkartıyorlar ama İbn Haldun ondan daha şiridittir. Ee, mesela İbn Cihin, e, Platon'un devletini, Aristoteles'in politikasını. Farabi'nin Araül e, Medinetül ara medinet, Fadilasını filan e, eğlencelik tesliye bakımından okunabilecek masal olarak görüyor. Kesinlikle onların toplumu e, anlatamayacağını, hiçbir zaman gerçekliğin, toplumsal gerçekliğin o şekilde etmediğini bir kişi için anlamlı olabileceğini söylüyor. Bu çok önemli var. Bir kişi erdem öğretileri biliyorsunuz kişi içindir. Değil mi? Faruk Hocam. Erdem öğretileri kişi içindir. Yani Ahlak bireyseldir o anlamda. Çünkü tedbirül fert. Bireyin ahlakı olur bizde. Devletin ahlakı olmaz. O anlamda değer ifade eder diyor. Ama toplumu izah edemez o. Çünkü ekonomik ilişkileri yok bunlarda. Ekonomik araçlar yok. Ekonomik değerler yok. Siyah Politik yapılar yok. E, onun için masal olarak görüyor. Sebep kavramını öne çıkartır. Öyle Sebep. Yani çok özür dilerim. özür dilerim. Fenomenal düşünür. Numenal düşünmez. Biraz, bunu da anlatacağız. İbni Haldun'a göre... İnsan idraki belli bir noktadan sonra acziyetini idrak eder. Bu da bir idraktir. Orada durması lazım. Acziyetin idraki de bir idraktir. Mesela Tanrı konusunda konuşmayı sevmez. Ya Allah aşkına der. Ne gördüğünde ne konuşuyorsun? Ne tür bir datan var? Tefekkür et ama. Bu tefekkür bireysel. Yani bunu beni benle paylaştığında ne kullanacaksın? En fazla aziyetini söyleyeceksin. O da bir idraktır. Tevhidi çok önemser İbn-i Bakın İbn-i müthiş bir tevhidçidir. Ve bütün dinin tevhid idrakini zen güçlendirmek üzere gönderildiğini düşünür. Namaz, uruç, İbn-i Ardun'a tek amacı vardır. İnsandaki tevhid inancının ee, şey yapması, sıkılaştırılması, yoğunlaştırılması. Falan. Bunlar üzere duracağız. Çünkü metinde bunlardan bahsedecek hepsinden. Ee, dediğin gibi e, klasik illet kavramını çok iyi biliyor. Ama kesinlikle itibar etmiyor. Çünkü onu idrak, numenal olanı, batını olanı bilemeyiz. Zaten orada tasavvufa geçiş var. İbn-i aynı zamanda bir mutasavvuf biliyorsunuz. Tasavvufu da hem eleştiriyor hem O da bireyseldir onun için. Toplumsal paylaşımlılığı, paylaşılırlığı olan bir şey değil. Mutasavvuf. Tarihi bir bilim haline getirebilmesi için yani mesela İbn Haldun'un gazali çizgisinin devamı olduğunu da benzer müddeteydi budur. Geleceğim. Geleceğim. Şimdi yani onu... Metafiziksel illeti reddetmesi lazım yoksa... Onu tartışacağız Ebu Zer. E, İbn Haldun'un mukaddemesinin entelektüel arka planında bunları konuşacağız. Yani erken şeyler bunlar. E, ama şimdilik biz İbn Haldun'un yaşadığı coğrafyanın analizi üzerine. Ne oldu? Yok. Bir numara. Değil mi? Evet. Ben ondan akıllıyım. Şimdi bu niye çok önemli? Onu bir anlatayım eğer belki o zamana kadar olur. Her şeyi örnek veririm ben. Adam Smith'le ile pozisyonlarını örnek verelim bu konuya. Marksistler biliyorsun, Smith'çileri eleştirirler. Ekonomik yapıları hakim sınıfların burjuvazinin lehine yorumladıkları için... Halbuki bu kesinlikle doğru değil. Çünkü Simit'in fotoğrafını çektiği ekonomik ilişkiler, ekonomik üretim ve ekonomik yapılar ile Marks'ın ve Marksistlerin e, muhatap olduğu ekonomik fotoğraf birbirinden apayrı. Çünkü Simit döneminde e, henüz daha tüccar ya da tacir, e, organizatör tacirdir. Çünkü pamuk tarlaları kişilerindir. Pamuk iplik tezgahları kişilerindir, kumaş tezgahları kişilerindir, ee, dikimş tezgahları kişilerindir. Fabrika kavramı yok. Tüccar gidiyor üreticiden pamu alıyor, geliyor e, iplik öğrenlere dağıtıyor, iplikleri alıyor, kumaş dokuyanlara götürüyor, kumaş dokuyanlarda terzleri getirip diktiriyor. Bu elbiseleri sonra satıyor. Burada organizatör tüccar dediğimiz bir tip var. Dolayısıyla bakın simit döneminde. Ee, buhar makinesi icat edilmiş olmasına rağmen ekonomik bir karşılığı henüz net olmadığı için Smith hiç buhar makinesinden bahsetmez. Halbuki buhar makinesi önemli bir keşif olarak bugün anlatılır. Marksist dönemde artık sanayi devriminin sonuçları ortaya çıktı. Tezgahlar ortadan kalktı. Fabrikalar kuruldu. Tezgah sahipleri işçi oldu. Protonya ortaya çıktı. Resim değişti. Gerçeklik resmi değişince o fotoğraf onun yorumu da değişecektir. Dolayısıyla buna biz dikkat etmiyoruz düşünce tarihi okumalarında. Bugünkü gerçeklik fotoğrafını alıp geçmişe taşıyoruz. Mesela örnek diyelim ki kuantum fiziğine göre Aristoteles'in fiziği okunmaz. Bu öküzlük olur yani. Ama biz bilim felsefesi açısından biliyoruz ki Aristoteles'in fizikası muhatap olduğu gerçeklik açısından hala doğrudur. Aksi takdirde bilim tarihi yapamayız. Aksi takdirde insanların 150 ne, ne 150'si 2000 yıldır boş işlerle uğraştığını söyleriz. Değil mi? Yani bugün i̇bn Haldun'un ya da Batlamış'ın ya da i̇bn Sinan'ın niye doğru fiziksel gerçekliği tasviri de? Hiçbiri doğru değil. Bugünkü bilim felsefesi açısından. Ama onlar o dönemin gerçekliği açısından hala doğruluklarını sürdürüyorlar. Çünkü muhatap aldıkları gerçeklik ve veriler, datalar, malumatlara göre adamlar teori kuruyorlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla İbn-i Haldun'un gerçeklik algısı neydi? Nasıl bir gerçeklik içerisinde yaşıyordu? Şimdi bu şu açıdan da önemlidir. İbn Haldun'un teorisinden kalkıp daha sonraki olayları yorumlamak da yanlış. Bak, yani bugünkü gerçeklik algısından hareketli üretilmiş bir teori bak açısından İbn Haldun'u değerlendirmek yanlış olduğu gibi İbn Haldun'un teorisini alıp ileriye taşımak da yanlış. Mesela bunu en çok Osmanlı yorumlarında görürsünüz. İbn Haldun'un teorisine göre Osmanlı yorumlarlar biraz sonra anlatacağım karşılaştırma olarak o gerçeklikler farklıdır. Şimdi İbn Haldun'un yaşadığı coğrafya gelmedi değil mi? Hocam bir başka bir şunun üzerine bağlanmayı deniyorum. Şuradan personal hotspot açtım. Merkezi görmüyor galiba. Böyle bir problem var. Şuradan bir bakayım bağlanabilecek tamam. miyim? Ben o zaman devam edeyim. Şimdi İbn Haldun, Endülüs, hemen haritayı kafanıza getirin. Endülüs, altta e, Fas, Tunus, Cezayir, Tunus, Mısır ve bir de Suriye hattında yaşamış bir adam. Ama yoğun olarak Hayatını geçirdiği Tunus, Tunusludur kendisi. Tunus diye bir şey yok Ne da. De? Tunus, Cezayir, Mağrib yani Fas kuzey hattında ve biraz da Endülüs şeyi var. Şimdi burası nasıl bir coğrafya? Entesan. Sen bunu bak şöyle evet. Şurası. Şu, şu coğrafyada yaşıyor. Güzel bak gözünüyor değil mi bu? Ve büyük oranda da şu coğrafyada Mısır, Tunus, Mısır şu coğrafyada yaşıyor. Bu coğrafyanın özelliğine Bir kere bunu bileceğiz. Bu coğrafya yarı göçebe, yarı yerleşik bir coğrafya. Bu çok önemli. Yukarısı yerleşik, aşağısı bedevi. Yani bedavet ve hadaret ayrımları Tahran'da, yani o zaman Tahran yok ama nişah burada yapılmaz. Çünkü yok ki bedavet. Neyi Adam görecek de tasvir edecek. İstanbul'da şimdi o zaman İstanbul'da Osmanlıların de değil. Bizanslılar şey bedavet, hadaret ayrımımı yapacaklar. Mümkün değil. Çünkü resim yok. Resim olmadan yorumu nasıl yapılacak? Yani malumat olmadan marifeti nasıl üreteceksin? Ama burada göreceğiz İbni Haldun'un en önemli özelliklerinden birisi kabile diplomasisi dediğimiz diplomasi de uzman olmasıdır. Bu kabilelerin merkezi devletlere itaatini sağlamak için müthiş becerikli bir adam. Hitabeti çok güçlü. Çok iyi sallayan bir adam. Beş saat konuşulmuş bıktırmadan. Dili müthiş derecede kullanan bir adam. Altı yıl burada yaşıyor zaten. Bedevilerin arasında. Altı yıl. Bunların üzerine hep duracağım. Dolayısıyla şu bedavet, şuralar bedavet arkadaşlar. Şu yukarısı hadaret. Hadare da yeşillik demek zaten. Bakın, e, bozkır ya da çölde yaşayan milletlerin Milletler için yeşillik çok önemlidir. Mesela bizde Balkan. Bak Balkan diyoruz. Balkan eski Türkçe'de yeşil alan, yeşil olan demek. Türkmenistan'a gittiğinizde işte dört tane eyaleti var. Bir tanesi Balkan eyaleti. Dedim ki niye Balkan? Yeşillik dedi değil mi? Cihan sen biliyorsun. Orası yeşillik. Buralar çöl dedi hocam dedi. Onun için oraya Balkan diyoruz dedi. Orada küçük yeşillik alanlar var. Şimdi Anadolu'ya şey geldiğimizde de Balkan demişiz. Niye? Hakikaten Balkanlar yemyeşil bir alan ya. Anadolu boskurlarının yanında değil mi? Karadeniz'i görmemişler gerçi de. Karadeniz'i görseniz. <gülüyor> Bizim oralar İsmailciğim ne yeşildir ama ha. Bizde de düz arazi yok ayrı bir konu. Dolayısıyla birinci şık bu. Bedavet ile hadaretin, yerleşik ve birbirine girgin olduğu bir coğrafya. Bak girgin. Yerleşik olan bedavete bedavet olan yerleşikliğe geçebiliyor. Ve bu siyasi dönüşümleri e, tetikliyor. Çünkü kabileler sık sık birleşip yerleşik otoriteyi isyan ediyorlar, ele geçiriyorlar. Yani e, 40-50 yıl, 60 yılda belki birkaç nesilde gözlemleyecek olayları i̇bn Haldun birkaç yılda gözlemleyebiliyor. Ha şunu söyleyelim. Üstad hem aktör hem faktör. Kendisi bir aktör aynı zamanda bir faktör. Olup bitenlere etkisi var. Aynı zamanda olup bitenleri yönlendiriyor. Burası çok önemli. Sil, şey yok mu kalem? Kalem de yok. Ne kıtlık dönemi ya. Evet. Yok ofis değil. Bizim felsefe... Ha, var mı? Hiçbir yolda Hiçbir yolda giremez. İyi o zaman. Canı cehenneme. Şunu kapat abi. Ben şunu açacağım. Açıldı mı? Evet. Aktör. Kendisi bir aktör. Ve aynı zamanda dediğim gibi faktör. Çünkü devletlerin yıkılmasında kurulmasında kendi yaşadığı o kısa dönemde bile birkaç devleti yıkıyor, birkaç devleti kuruyor kendisi. Uy, ne adam bir görseniz diyeceksiniz ki büyük adamlar hep böyle mi oluyor? Evet. Hem aktör hem de faktör. Faktör de bir tür aktördür çünkü. F var sadece. Hepsini anlatacağız abi. Acele etmeyin ya. Biz hem gelecek sene var diyorsun hem acele ediyorsun ya. Dur. Yavaş yavaş. İkincisi. Burada ana şey ekonomik e, üretim. Aşağıda hayvancılık. Deve. Çünkü burada deve var. Sığır da var. Koyun fazla yok. Hatta hiç yok. Koyun için bilmiyor fazla. Bu da son derece önemli üstad için. Yerleşik yerde ekonomik ilişkiler, tarım. Bu tarım işi çok önemli. Çünkü Endülüs dünyanın en iyi tarım tekniklerini geliştirmiş medeniyetidir. Burayı unutmayalım. Hep söylüyorum 1830'da kadar, 40'a kadar, lavazer kimyası, modern kimya, tarıma uygulanıncaya kadar bütün Akdeniz coğrafyasında kullanılan tarım Endülüs tarım teknikleridir. Endülüs tarım kitaplarıdır. Osmanlı, Fransa, Avrupa yani ne Fransızı, Avrupa, Osmanlı ve Afrika, İran. Bütün aynı. Hiçbirbirinden fark etmiyor. Endülüs'te yazılmış tarım kitapları her yüzyılda bir Osmanlıca Osmanlı Türkçesi'ne çevrilmiştir. Her yüzyılda bir. Update edilmiştir. Güncelleştirilmiştir. Kitabul Filaha, evet, Bahçecilik. Tarım. Ondan sonra başka ne var? E, çiçekçilik. Botanik. Hepsi Endülüsçüs'tür. Bundan şey çok basit arkadaşlar. Yukarıdan Frank'lar var ya da şeyler. Onlar Frank diyor tabi. Hristiyanlar var. Aşağıdan berberi kabileleri var. E, sandviç olmuş vaziyette. E, Akdeniz açılamıyor. Çünkü orada kontrol altında iki yolu var. Bir, Latin Amerika'ya gitmek. Bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Şu bölgelerde e, okyanus serserileri var. E, şey bunlar. Korsanlar. Bunlar Latin Amerika'ya gidip geliyorlar. Şey, bir, Kuzey Amerika'ya dik gitmek bilmiyoruz. Ama Güney Amerika'ya, özellikle o e, Kuzey Amerika üst tarafını yol geçen hana çevirmişler. Gidiyorlar, oradan eşya alıp geliyorlar, ticaret yapıyorlar. Öldürmüyorlar şeyler, Portekizler gibi, ticaret yapıyorlar. Fakat bu çok tehlikeli, riskli. O dönemin imkanları açısından, gemi teknolojisi açısından çok mesafeli bir şey. İkinci yol, şu mevcut toprağı azami derecede faydalı hale getirip e, kullanmak. Onun için geometrik bahçecilik anlayışı giriş. Avrupa'da çok yaygın biliyorsunuz geometrik dizayn. Her ufak en ufak toprak parçasını bile değerlendirmek bu endürys işidir. İmharun bunu çok iyi görüyor. Şehrin hayatını idame ettirmesinde ekonomik e, dolaşımın e, e, nedir onun adı e, dolaşımında ticaretin şeyin tarımın yerini çok iyi bir iki ticaret şehirlerde ticaret yoğun bir şekilde yapılıyor tamam ticarete geçmeden zanaat zanaat da söylememiz lazım tabi çünkü zanaatten elde edilen ürünler zanaat de çok gelişmiş vaziyette bildiğin o dönemin küçük ölçekli e, sanayi ürünleri Endülüs'te yoğun bir şekilde üretiliyor. Dolayısıyla İbn-i bunları da e, görüyor. Üçüncü olarak ticaret diyelim. Ticaret büyük oranda e, kuzeydeki e, Akdeniz ülkeleriyle ve İslam dünyasında Memlük coğrafyası üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla e, özetlersek buradaki yapıyı aşağısı Bedevi yukarısı Hadari. Aşağıda hayvancılık ve göçebelik, yukarıda yerleşiklik ve tarım, zanaat, ticaret e, yapısıyla karşılaşıyoruz. i̇bn bu fotoğrafı çok iyi biliyor. Ve bunlardan da eserinde sık sık bahsediyor zaten. Çünkü adamın temel iddiası coğrafyanın ve toplumsal ilişki ağının insan e, mizacını belirlediği olursa, ilke bu olursa bunun bütün e, açılımlarının bedelini ödemek zorunda. Hangi devletler var bir de ona bakalım. E, burada Nasriler var. Değil mi? Nasim idi onlar. Şeyde Endülüs'teki devletin adı neydi? Nasri miydi? Evet, Nasriler. Şunlar Nasriler. Nasri diye bir devlet yazalım. Burası önemli çünkü bunlarla hep ilişkisi olacak. Fas'ta Meriniler var. Merini hanedanının yönettiği bir devlet var. Ondan sonra Tunus'ta kendi ülkesi doğduğu yıl Hafsiler var. Mısır'da da Memlükler var. Mısır ve civarında Memlük. Ve yukarıda da Frank diyelim hepsine Franklar var. Onların işte frank diyorlar zaten. Franklar var. Aşağıda da tabii esas faktörü unuttuk kabileler. Kabileler en önemli faktör o dönemde. Bedeviler. Özellikle şu coğrafyadaki siyasi oluşum kabilelere bağlı. Onu bir bilelim yani. Şuradaki şuradaki bütün siyasi oluşumlar kabilelere bağlı. Uzun soluklu devlet kuramıyorsunuz kabileler yüzünden. Bakın Selahaddin Eyyubi çok güvendiği komutan Şerafettin Karakuş adından belli Türkmen onun komutasında bir H şeyi e, buradaki kabileleri e, kontrol altına almak için Libya civarına gönderiyor. Tabii bizim Türkler biliyorsunuz bir yere geldiklerinde ilk yaptıkları şey nedir? Lan burada bir devlet yok bir devlet kuralım. Hemen burada bir devlet kuruyor. Bakıyor ki kabileler başı baş kendi başlarına yaşıyorlar. Bütün kabilelerini topluyor bir devlet kuruyor. Karakuş devleti. Tam 45 yıl yaşıyor ama. Ama nasıl yaşama yani öyle yaşamaya yaşama daha iyi. Devamlı kabileler arasında. Şeyde de böyledir burada. Bakın 5 Oğuzlar, 9 Oğuzlar, 10 Oğuzlar, 40 Oğuzlar, 20 Oğuzlar ne bunlar? Kabile birlikleri toplanıp merkez idari vuruyorlar. Göktürkleri kim yıktı? Uygurlar, 9 Oğuzlar. Dokuz oğuzlar kimlikte Kırgızlar. Biliyor kaç oğuzlar? Ee, sonra biz İsrail'de kaç? 24 oğuzlar, 40 oğuzlar, 50 oğuzlar. Oğuz kabile birliği demek. Öyle bir isim yok. Oğuz diye biri yok yani. Oğuz ata diyoruz. O uydurma. Sonradan Müslüman olduktan sonra bir ata bulduk kendini. Oğuz ata. Kabile birlikleri. Atıyor muyum tarihçiler? Herkesi göre değişiyor. Hı -hı. Dört, buçukta dört buçukta değil. Üç buçuk Buyurun. Bu, ben de bu yorum tercih ediyorum. Hem etimolojik açıdan hem de vaka açısından. Neyse olabilir. Farklı yorumlar var. O şey zaten. Yani gerçek bir şahsiyet değil. Desin. Ben onu diyorum zaten. Ama mete ile bağdaştırıyorlar. Mete olduğu yönünde. Şimdi siyasi olarak bağdaştırmak gerekirse Tanrı ile bile bağdaştırırız. Sorun yok. Yani ama şey gerçeklik açısından baktığımızda. Çünkü klasik gelenekte çok yaygındır arkadaşlar. En, hep ben söylüyorum. Mezopotamya tarihini lütfen dikkatli okuyun. Prototip oradadır. Herkes onları ölçü alıyor. Taklit ediyor. Mezopotamya'da e, şurada yani şu bölgede e, şehir devleti, bir şehir devletini ne diyelim mesela Nippur. Nippur'un etrafında göçebe kabileler var. Şehirler bir ya da birkaç kabilenin kurduğu bir yapı. Şimdi bunlar içeriye girmeye çalışıyorlar. Çünkü orada rahatlık var. Orada nimet var. Değil mi? Bütün geçemeler şeylere geçirmeye çalışır. Şimdi tek bir kabilenin yapacağı bir iş değil. Hatta bazen ayrı, ayrı dilleri konuşan kabileler bir araya geliyorlar. Fakat aralarındaki birliği pekiştirmek için ortak bir hata icat ediyorlar. Biz bilmem nereden geldik diyorlar. Hepimiz kardeşiz dayanışmayı, asabiyeti gücü. Sonra şehir gidiyor tabi. Şehiri geçiyorlar filan. Bu tipik bir e, bozkır davranışıdır ya da göçebe davranışıdır. Türklerde de var. Yani kabile e, bir şeyleri e, ittifaklar her yerde var. Burada da bu şekilde olsun. Kabileleri unutmadan anlayamayız. Memlükler en güçlü devlet o dönemde. E, Kuzey Afrika'ya da nüfuzları var. Ama daha çok Osmanlı ve şeyle uğraşıyor. Timur ...coğrafi, bu dönemlerde... ...ya da buradaki hangi devlet varsa... ...karakoyunlu, akoyunlu... Ee, şeyler e, ne onun adı... ...Nasri'ler yukarıyla problemli... ...ve yavaş yavaş küçülüyorlar gittikçe... ...bunlar da kendi aralarında devamlı savaş halinde... ...onu da söyleyelim... ...yani Meri'niler... ...işte gelecek Tunus geçilecek... i̇bn adun Ardun Tunus Fas'a gidecek filan... ...kabileler ikide bir... ...isyan edip devletleri yıkacak... Böyle bir keşmekeşin içerisinde İbn-i Haldun olağanüstü bir tecrübe kazanıyor. Ee, mesela çok ilginç. İbn-i Hacer Eraskalani, Eddürerül Kamine adlı eserinde i̇bn İbn, Haldun, İbn Haldun talebesidir o. Doğrudan talebesi. İyi bir hadisçi ve tarihçidir. Gerçi İbn-i Haldun'un teorik yanını pek anlamıyor. Çünkü hadis için nasıl anlayacak zaten. i̇bn Haldun'un böyle iki sınıf öğrencisi var. Bir İbn-i Haldun'un teorik e, getirilerisini anlayan, bir de sadece tarihçiliğini anlayan şey. Onlar üzerine konuşacağız. Beddetin aynı e, İbn Haldun Askelani, sonra işte Makriz filan neyse. O sonraki iş diyor ki İbn Haldun bana sık sık şunu derdi. Bizi diyor ha Timur Şam'a gelince, biliyorsunuz İbn Haldun Timurla muhabbeti var. Oturup konuşuyorlar. Onu anlatacağız. anlatacaz. E, Mısır tehlike altında. Aramızda konuşuyoruz. İkide bir ben işte Timur şöyle Timur böyle. Demiş ki bakın bu çok önemli bir şey. Adamın dehasını gösteriyor. Timur'u boşver. Timurlar bir rüzgardır gelip geçer diyor. Osmanlılara dikkat et. Halbuki Osmanlılar o zaman yenilmişler Timur'un karşısında. Ankara Savaşı kaybedilmiş. Devlet kendi iç problemle uğraşıyor. İbn-i diyor ki Osmanlı'ya dikkat et... ...Mısır için gerçek tehlike onlardır. 1450 işte anlıyor bunu. 1453'te işte işte yazıyor bunu. 53'den 50, önce yazıyor. Daha İstanbul fethedilmemiş yani. Hakikaten bir yüz yıl sonra... ...Osmanlılar oraya geliyorlar. Bunu nasıl okudu? Nasıl gördü? Onu vermiyor. Yani hangi verilerden bu analizi yaptı? Fakat bu cümleyi veriyor. Arapça olarak. Bu Türkçe'de de yayınlandı arkadaşlar. Böyle bir siyasi dehası var, Üstadım. Evet. Üçüncü unsur, yani şeyleri saydık oradaki nedir o nüfus analiz ettik devletleri. Kullanılan savaş teknikleri neler? Bu çok önemli bir şey. Hangi savaş şeyleri aletleri burada kullanılıyor? Çok önemlidir. Mesela atın kullanılmadığı bir yerdeki savaşlarla kullandığı bir savaş, öyle olur mu? Olmaz. At ve ok ağırlıklı bir savaş teknolojisi var. Bu çok önemli. Çünkü e, İbn-i bunları da analiz ediyor. Bunları da veri olarak kullanıyor. Atın ve okun kullanımı mesela asabiyetin en önemli kazandırdığı nedir? Disiplin. Bedevi şeyleri, e, orduları çok disiplinli ve güçlü oluyorlar. İşte, işte İbn-i dikkat edin en önemli şey nedir? Şehir hayatı asabiyeti çözer. İnsanlar erkekler kadınlaşır, kadınlar erkekleşir. O çünkü teref, rahatlık, konfor insanı çürütür. Kılıç bile sallayamaz. Dışarıdan asker tutar. O asker çoğalır bir süre sonra iktidarı ele geçirir filan diye anlatıyor. Dikkat edersen neye dayanıyor? Kaba güce. Ok ve silah kullanmaya dayanıyor. Bütün yapıyorsun üzerine okumuş. Şimdi Osmanlı'yı Fatih'ten sonra bu açıklamaz çünkü bizde ateşli silahlar var ateşli silahı, topu ateşlemek için çok da güçlü olmaya gerek yok. Bir herkes yapar onu. Hele bugünkü teknolojiyle hiç. Bu derste de onu söyledim sabahki derste. Erkeği öne çıkartan tarihte savaştır. Savaş olmasa erkeğin öne çıkması söz konusu olamaz. Savaş. Çünkü kaba güç istiyor. Düşünün o kaç kiloluk kıkılıç onu sallayacağım bir de. Kargı, ok. E kadın o ne kadar ok atabilir ki? Tatar okçuları bir atıyorlar füze gibi. Onun da bir eğitimi alıyorlar. Ha, var böyle kadınlar ama göçebe kadınlar anlamda kadınlığı tartışılır. Yani şehir. Niye göçebeler şehirdeki kadınlara musallat oluyor? Öyle. Bu, bu, bununla alakalı. Tabii. Yani ona çok dikkat etmek lazım. E, kılıç, ok, ve diğer işte kargı bunlar ana savaş aletleri. Bütün savaş bunlar üzerinden yürüyor. Bu da güçlü bir bünye istiyor. Yapı istiyor. Dayanıklılık istiyor. Ve bu da Bedevi'de oluyor. de onunla şehir eriyor. İlk kuruluşta oluyor fakat sonra eriyor. Tabi i̇bn Haldun dikkat ettiği şey asabiyette asabiyetin verdiği dayanışma ve düzen. Düzen fikri son derece önemli. Bu Oğuz Türklerinin de çok önemsediği bir şey biliyorsun. Düzen, tertip. Çünkü bedevi olmak kolay bir şey değil. Çölde yaşıyorsunuz. Farklı bedevi kabileleri var. Ayık olacaksınız, tayakkuz halinde olacaksınız. Ee, ve itaatkar olacaksınız. İtaatkar olmadığınız zaman e, şey yapamazsınız. Benim bu telefona bak. Bedeviler de sosyal hayatın gereği tertip, düzen ve itaat. Mesela sorgu, sual fazla olmaz şimdi aynı bu şeye benziyor hakikaten Boskur İmparatorluklarının teşekkülüne de çok benziyor ee, sıkı düzen hızlı hareket sürekli ayıklık böyle yaşama insanı ne yapıyor dili tutuyor bu dililik şehirde çünkü seni sen e, senin yerine koruyan insanlar var muhafızlar var orada herkes savaşçı değil mi bütün bu şeyi çok e, İbn Haldun okurken bunlara dikkat etmek lazım evet bu İbn Haldun'un kısaca yaşadığı coğrafya kurduğu teorinin bir türlü laboratuvarı. Oradaki her kavramın karşılığını o coğrafyada bulabilirsin. O fotoğrafta bulabilirsin. Üzerine fazla bir şey koymuyor, koyamaz zaten. Çünkü ne mahsus neyse makul odur. Yani buradan giren neyse veri olarak onun yorumu çıkar, fazla bir şey çıkmaz. Dolayısıyla İbn Handun'un sistemi bu coğrafi özelliğe, yapıya dayanıyor diyebiliriz kısaca. Hocam nüfusa dair bir şey. Popülasyon. Evet. Hiçbir bilgim yok. Böyle bir çalışmada görmedim açıkçası. Olabilir ama belki benim dikkatimden kaçtı. Nüfus, etnik olarak nüfusu soruyorsan şöyle diyebiliriz. Onu biliyoruz çünkü evet çünkü kitabında zaten var. Berberi nüfus, Arap nüfus ve Araplaşmış Berberiler var. Bu güzel bir soru çünkü İbn Haldun'un da Araplaşmış bir Berber olduğu iddiası var. Bir de farklı diğer kabileler var. Din büyük oranda Müslüman. Kendi yaşadığı coğrafya büyük oranda Müslüman. Ee, şeyler Yahudiler özellikle Endülüs'te yoğunluklu Fas'ta Yahudiler var. Ee, Hristiyan nüfus var ama yoğunluk, çoğunluk Müslüman nüfus. İbn-i Haldun'un başka bir der, ya şey, öyle bir sıkıntısı yok. Dinle alakalı sıkıntısı yok. Ama etnik bir sıkıntısı var. En azından bu, bu tür Suçlamalar yapılıyor kendisine. Şu coğrafya e, malum fetihlerle Araplar geliyorlar ama büyük oranda berberi bir coğrafya. Özellikle kabileler büyük oranda berberi. Zaten yazdığı kitabın adı da biliyorsun. İber, Berber, değil mi? Acem, Zen, Zen, Zenate mi öyle bir şey kullanıyor. E, farklı kabileleri e, farkında. Etnisitenin çok iyi farkında. Irkı reddediyor. İbn-i Havdun'da ırk e, kurgusal bir kavramdır İtibari. sadece itibaridir sadece dayanışmak için bir anlamı vardır hiçbir reel değeri yoktur çok ilginç mesela bu ee, <gülüyor> niye bunu yapıyor çok acıması eleştirtiğimiz Arapları çok eleştiriyor kendisi Arap olmasına rağmen reel gerekçelerin işaret ediyor Gerçi de Evet Keyif, yani ırk, diyor. ırkın belirleyici bir kavram olduğunu kabul etmiyor hayır. Irk diyor yani akraba olmak belirleyici değildir diyor. Yeri geldiğinde o akrabalık hiçbir şey yaramaz. Akrabalık ilk aşamada sadece dayanışmayı güçlendiren bir unsurdur. Hmm, Asabiyenin bir unsurudur evet. ama asabiyeti belirleyen o esas unsuru değildir. O zaman çok kabileci bir teori geliştirmesi lazım. Çünkü asabiyet bazen ekonomik çıkar, bazen politik çıkar. Bazen dini çıkar tarafından akrabalık bastırılabilir. Öncelikli değildir demek istiyor yani. Peki doğru da diyor. Çünkü büyük oranda kabile birliktelidir, çıkar birlikteliğidir, akraba birlikteliği değildir. Yani ekonomik çıkar, politik çıkar, her şeyin üstüne çıkıyor. Çünkü kendisi de abisini feda ediyor. Politik çıkar için. <gülüyor> Tecrübesi var adamın. Dedim ya hem aktaran faktör ben biraz sonra şahsiyetini anlatayım göreceksiniz. Şu içerisinden gelmiyor. ya. Tabii. De, de, tamamen kendi kişisel tecrübesi var adamın. Yani uzaktan oturup da zaten onun için diyor ki filozofların varlık kavramıyla toplumsal olgu anlatılmaz. Siz diyor vücut vücut dediniz mevcudu ihmal ettiniz. Esas olan mevcuttur diyor. Vücut değil. Oturmayın vücut. Vücut yıkar vücut. Hiçbir şey olmaz o. Niye? Çünkü kendisi o mevcudu bizzat deneyimlemiş. Deneyimi olan bir adam. Bütün ihanetlerini tek tek söyleyeceğim. Hiç o kadar kolay adam satıyor ki. Sahte evrak düzenliyor. Kendisini yukarı çıkartan adamı bir süre sonra gerektiğinde götürüyor. Makama geldiği zaman son derece acımasız ki babasını bile tanımıyor. Ama makamı gücü yoksa son derece insan bir adam. Konuma göre davranmayı çok iyi bilen biri. Bile. Zülm edecekse zülm ediyor. Merhamet edecekse merhamet ediyor. Çünkü işin doğası bunu gerektiriyor diyor. Bakın kullandığı bir terim var. Bunu <gülüyor> yazayım size. Bence de çok doğru bir şey. Ha. Yani yaptığı doğru değil de yazdığı. Ben bunu daha önce de bir yerlerde kullandım ama hatırlamıyorum. Hekeme ve tahakkeme. Kelimeyi açıklarken imdadın diyor ki hüküm, hakim, hikmet, eşyanın doğasına göre yargıda bulunmaktır. Şu eşyanın doğası ne istiyor? Buna göre yargıda bulunuyorsan bu hükümdür. Sen hakimsin ve senin yaptığın işte hikmetli bir iştir. Ama doğasına aykırı, iş aykırı yapıyorsan sen nefsini buna dayatıyorsan mesela. Zulümdür. Hayır tahakkümdür diyor bu. Sen de mütehakkimsin, hakim değilsin. Yaptığın işte tahakkümdür diyor. Çok ince bir ayrım yapıyor. Bunu sultan için de söylüyor. Sultan halkının doğasını iyi gerektiriyorsa onu yaparsa hakim bir sultandır, hükmeden. iyi hikmet sahibi bir adamdır. Ama yok ben böyle istiyorum, bana ne doğanızdan derse, tahakküm ederse o artık hikmet sahibi biri değildir diyor. Dolayısıyla bulunduğu her yerdeki hikmete göre davranıyor. Popülizm var içinde. Ben öyle yorumlamıyorum. Yani çıkarcı, menfaatçı, üçgarçı diye yorumlar kesinlikle. İşin doğasına uygun davranmak. Hocam doğayı nasıl yani Doğa da... nedir? Bir, doğa nedir? Nedir? Doğayı nasıl tercüme edersin? Bir işin akışı, akış tarzı. E, etvarul cereyan diyorlar. Doğa Etvarul cereyan. Neydi hocam? Motus operandi dedikleri değil miydi? O. Bir akış var fakat bu akışın modları ve kodları var, formları var. O işi, onu tespit etmek o işin doğasını tespit etmektir. Etvarul cereyan. Yani akışın tavırları. Tavır teorisinin kurucusudur biliyorsunuz İbn-i Aldun. İbn-i Aldun bir de tavır teorisi denir. Adam diyor ki bu işin doğası bu, buna göre davranıyor. Sen de ona göre uyu ona yani. Akışa kürek çekme diyor yani. Çekersen, ha büyük bir iş yaparsın ama enayilik yaparsın. Kahraman olursan ama ölürsün. Önemli olan ayakta kalmak ibnadın için. Göreceksiniz nasıl ayakta kalmayı beceriyor. Kesinlikle vazgeçilmez bir adam. Kimse öldüremiyor adamı. Niye? İhtiyaç var. Vazgeçilmez. Sattığı adam tekrar ona iş tutuyor. Niye? Onun yerine ikame edecek adam yok. Vazgeçilmez biri. Ya olsaydı. Olsaydı, olsaydı. olsaydı. edecek bir adam. Götürürlerdi. Şeyi seyrettin mi? Atilla filmini. Atilla'yı durduramayınca ne yapıyorlar? Hapisteki meşhur bir Roma generalini çıkartıyorlar değil mi? Niye ancak o durdurur? Hatırlıyor musun onu? Şey. Durduruyor. Atilla ertesi sene ölüyor. Ne diyor ona şey imparator? Artık sana ihtiyaç kalmadı. Hapiste de yer işgal etme. Göt götürüyorlar adamı. Biraz kumar yani o zaman hep yaptı. <gülüyor> yok biliyor ama adam kendi değerinin farkında. Bakın. Bizde çok nadirdir yazdığı kitaba iddialı başlamak. Diyor ki: "Efsatu nita'kel ma'rifetil beşeriyye." Beşeri bilginin uzayını genişlettim diyor. Ulan bir kere bu feza kelimesini kullanmak nadirdir bizde. Bilginin uzayı diye bir tabir çok çağdaş bir tabirdir. Nıtak, feda kelimesini ve diyor ki ben yaptım bunu diyor. Benden önce yok böyle bir şey. Şimdi bu kadar emin kendinden adam. Ne yaptığını biliyor. Anasının gözü o. Uyanık. Evet. Ama Estağfurullah hocam. Buyurun. Hakim olmak kelimesiyle malik olma arasında Yok. Malik mülkiyetten. Evet. Hiçbir Yok. Hayır. Hayır. Eşyaya malik olmak başka bir şey. O mülkiyetini almak. İyelik o. Hükümde ya da tahakkümde bir sahiyet yok. Bir yargılama, bir, bir, bir yönetim şey var Ama yönetimin içeriği değişiyor. Birinde diyorsun ki ya benim vatandaşlarımın mizacı böyle. Arkadaşın ya. Arkadaşın mizacı böyle buna göre davranayım. Evet. Yok diyorsun. Ben karış ben isterim. Ben buranın babasıyım. Buna göre davranacaksın. O tahakkümdür işte. Evet. malik olmakta malik olduğunuz şeyi istediğiniz bir, bir biçimlendirme hakkına sahip olur musunuz? Ha, mülkiyet bir tahakkümü gerektirir mi? Şimdi olabilir de olmayabilir Diyelim ki köleniz, köleniz sizin. Şu örnek vereyim. Köleniz sizin mülkünüz. Şimdi kölenin şahsiyetini dikkate alıp onun doğası uygun davranırsan sen ona hikmetli davranmış olursun. Ama bu nasıl olsa benim kölem şöyle yap, zıpla, koş, uyu, kulağını kaşır desen o tahkim olmuş olur. Yani mülkiyetten daha geniş bir durumdan bahsediyoruz. zaten <gülüyor> Felsefe yapma bana şimdi. <gülüyor> hocam o bugünkü bir kabul ama. O dönemde öyle bir kabul yok. Kölelik doğal bir şey. İbn-i İbn Sina'nın metafizinin siyaset kısmını aç. Hocam, ne diyor? Benim bir yere. Malik, mülkiyet mi? Evet. Yani hocam tabii ben muhteva'yı çağrıştıramadım. 12'yi geçmekle alakalı olabilir. <gülüyor> mülkiyet kelimesi bir iyeliktir. Hayır. Niye? Sen edemezsin. Edemezsin. Doğasına uygun tasarruf edeceksin. Mesela Müslümansan diyelim. Ya da efendim e, bilgi, bilge bir insansan kesinlikle malik olduğu nesneye ya da insana istediğin gibi davranamazsın. Hayır. Bu bir karınca bile olsa. Mülkere Hocam hani, hakikaten Cenab-ı Hakk'a ait bir mecaz vermişlerdir. İslamcıdır. İslamcıdır. <gülüyor> <gülüyor> evet. O da doğru tabii. Öyle. erkeğin öne çıkmasının paylaşım Malı, doğru. Evet. doğru doğru ee, doğru. Buyurun. E, Dolayısıyla doğasına uygun davranma var arazinin. Tabiyete Ha, şeyde göç konar göçerler de. Biraz. So hocam buradan nereye varacaksın merak ettim. Evet. Tüm imkanı mı veriyor size? <gülüyor> evet yani maliksem tahakküm etmem daha kolay olabilir. Doğal olabilir. Olabilir. Bu bir davranışlar onun nereye değil. Olabilir. Evet onu düşünmedim. Ama işte toprağa tahakküm ederseniz ondan verim alamazsınız yani. Verim almak için toprağın, toprağın doğasına uygun davranacaksın. Tabii güzel bir. Evet. Yani şu an yazdığımız <gülüyor> çevre kirliliği falan. E tabii insan evet. evrene tahakküm ediyor. Hikmetli evet. değil insan zaten. De onun için ayette diyor ya zalim Hikmetli olmayan zalimdir. Bizim genelikimiz. Çünkü hikmet uygun olanı uygun yere koymaktır. Evet. Adalet kelimesiyle burada şeydir, akrabadır. Zulüm ise tahakküm etmektir zaten. Zulmü tahakküm doğurur. Tabii. Evet, neyse. Nerede kaldık? Şu Hadi bakalım kim takip ediyor? Tahakkemede. Ha? Irk'tan. Evet. Değil. Zaten değil. <gülüyor> Doğru. Yok. Ben bunlara kesinlikle katılmıyorum abi. Her şey 18. aydınlanmadan sonra. Ya onun tarzı değişiyor. Olmaz olur mu ırk ya? <gülüyor> Bak abi. Akıl gibidir bu. Sayı gibidir. Şimdi sayı kavramı. <gülüyor> eğer sen Frege'nin tanımını alırsan Frege'den önce yok tabii. Ama Mezopotam'da sayı yok mu var? Biz Bu çok batı merkezli bir bakış. Bizde. Irk kavramı Aç Muaviye'nin sen Hazreti Hüseyin'e yazdığı mektubu oku bakayım. El ırkul arabi tabir nasıl kullanıyor orada? Ve diyor ki sen nasıl olur da bir faslı prensesle evlenirsin? Arap ırkı kanını kirletirsin. Kullanıyor. Arapçası günümüze geldi. Yeni yazılmadı ki bu. Ve diyor ki Hazreti Hüseyin dedemin dinine mensup olan için ırkın hiçbir anlamı yoktur. Ama hala cahiliye adetleri üzerinde ırk senin için önemli olabilirdi. Benim için hiç ben dedemin dini üzeriyim. Müthiş bir İslami cevaptır o. İslamcı değil. İslamcılara karşıyım biliyorsun. İslami. Var Aziz'im olmaz olur mu? Şuubiyye hareketi var bizde İslam kültüründe. Yani ırkçılık hareketi. Şuubi, Arapçı da ırçı demek. Hala bugün onu kullanırlar. Var abi ama modern anlamda mı? Değil tabii ki. Mutevası değişti. içi Yani mefhumu değişti. Fakat var. Irk kavramı İbni Haldun. Çünkü bununla muhatap olmuş. Pis merveri diyorlar adama. Sen Arap değilsin diyorlar. Bir sürü hikayesi var o işin. Irk kavramı bal gibi var. Irk kelime olarak var hem de. Yani kelime olarak bile var. Sözlük mefhum olarak da var. Ama dediğim gibi değişik tabii. Yani. Olmaz olur mu? Evet. buraya bir nokta koyalım mı? Buraya kadar sorusu olan var mı? Yani İbni Haldun'un yaşadığı coğrafyanın bir küçük özetini yaptım. Bu coğrafiyi arkadaşlar siz bir yerlerden biri şuraya otursun. Şunu alın ya da şu iyi. Öbürünüz indirin. Onları indirin artık. Şunu al şöyle. Ben oturmam. Savaşçı adam oturmaz. Şimdi buraya kadar sorusu olan yoksa devam edeceğim. Şahsi özelliklerine geleceğim. İbn Haldun'un psikolojisi. Ben çok önemsiyorum onu. Siz de göreceksiniz çok önemli bir şey. İbn Haldun'un hayatı üç kavram etrafında geçer arkadaşlar. Hacip, alim. 3 Derviş Şimdi hayatını da anlatmadım. Da hayatına gireceğim. Ayrıntılı hayatını anlatacağım. İbn ne zaman ne yaptı, niye etti falan. Çok önemli çünkü onlar. Bütün derdi bu i̇bn Hayatında üçünü de oluyor. Hacip bizde örten demek kelime anlamı. Hicap oradan gelir biliyorsunuz. Ee, görevi şudur. Esas devleti yöneten adam bu haciptir. Sultan'la hükümetin, o da vezirlerin ve bürokrasinin temsil ettiği hükümetin, Sultan'la halkın, halkla hükümetin arasındaki dengeyi tutan o musmandır hacip. Yani sultanın bir isteği var. Hükümet karşı çıkıyor, vezirler, bürokratlar karşı çıkıyor. Gidiyor onları ikna etmek zorunda. Bir denge sağlamak zorunda. Ya da halk bir talepte bulunmuş, sultana bunu aktarmak zorunda. Sultan'ınkini halka aktarmak zorunda. Ya da halkla hükümet çatışıyor. Sultan'la bir problemleri yok. Bir uygulamayı eleştiriyorlar. Bir tür ombudsman hacip. Dedesi hacip. Cin İbn <gülüyor> Halid dedesi hacip. Fakat haciplik bak örtmek demek biliyorsunuz. Ne demek? Bütün pislikleri örteceksin. Bütün gizli dolapları, ayakları örteceksin çok güvenilir bir adam olacaksın. Az konuşacaksın. Sırlı olacaksın. Çünkü her türlü açığı biliyorsun arkadaşım. Dedesi bundan bıkıyor ve istifa ediyor. İstifa edince derviş oluyor derviş. Bildiğin derviş. Çekiliyor tekkeye. Allah belanızı versin diyor. Bu kadar sırrı ben taşıyamam. Bu kadar pislikle uğraşamam. Derviş olarak keşişe ölüyor ve oğlunu yani İbn Haldun'un babasını siyasetten men ediyor ve alim olarak yetiştiriyor. Babası da alim. Daha ailesine gelmedim, ailesini anlatacağım size. Hadramut'tan Yemen'den geliyorlar. Sürenin anlatacağım. Hadrami mi? Tabi Hadrami. Oh, oh, oh. Tabi. Anlatacağım uzun uzun. Bizimkini. Şimdi psikolojisini anlatıyorum. O, o da önemli bir psikolojik etken ama babası alim ve kesinlikle siyasete bulaşmıyor. Ve oğlunu da alim olarak yetiştiriyor. 16 yaşına kadar Merin ile bahsettim ya Fas'taki yönetim Tunus'u işgal edinceye kadar 16 yaşında i̇bn Haldun ilimden başka bir şeyle uğraşmıyor. Fakat psikolojisinde hacip olmak var. İbn-i Haldun'un hayat boyu ki üst hedefi hacip olmaktır. Bütün pazarlıkları buna göre yapıyor. Bütün ihanetleri buna göre organize ediyor. Hacip olmak. Oluyor. Göreceğiz. <gülüyor> Acip oluyor. Dedesinin vazgeçtiği çünkü ailesi siyasi bir aile. İdam edilen aile fertleri var siyasi olaylardan dolayı. Onlara ayrıntılı duracağım. E, hayatını anlatırken şimdi psikolojisini analiz ediyoruz. i̇bn Adun bu ailesinin hakkı olan Hicaplık görevinin için müthiş operasyonlar yapıyor. Çok entesan görevler teklif ediyorlar. Hepsi bu görevin altında olduğu için reddediyor. Bütün derdi bu gelen. Çok önemli önemlimiş. Şey. Hı? Seyit mi? Ha? Seyit mi? Evet. Hayır. Seyyit. Abi hiçbir alakası yok. Hatremoğlu çok Seyyit'ti. Yok. De. Ona bakarsan Çerkezler, Kürtler hepsi Seyyid Şeriftir bizde. Oradakiler de hmm. Saf Şii. Şey. Hacı Mehmet öylemiş. Hatremoğlu alattasız falan mı diyor hocam? Hı. Suriyelidir ama. Ortam mı yoksa Suriye'ye geldiler onlar? Onlar. Aa, şeydir, bak. Onlar Hadrami, ana Balavi. Bizim bu Nakiben Hattas Manezalı düşünür. Tabii, tabii. Ama Suriye'den gitmiş. O. Yani bu Bak bunu bilmiyordum Bu ha. Hadrami bahsettiğiniz İbn Haldun profili hmm. siyasetme yasaf ilişkisi. <gülüyor> aynı. Hadramiler aynı şekilde Güneydoğu Asya'da aynı profili çiziyorlar. Siyasetin içerisinde Hı, alimler. Bu, tabii tabii alimler. Nakiben şey... biliyorsunuz meşhur Malezyalı düşünür. Çağdaş Tıpkı denesi gibi İbn Haldun da dervişlik yapıyor biliyorsunuz. Özellikle Sahra'daki nedir o aşağı kuzeydeki Bedevi kabilene sığındıktan sonra Bir süre sonra bir süre Oradaki bir türbeye onların hep bahsedeceğim Sığınıyor Uzun süre orada dervişlik yapıyor ve zaten Mukaddemeyi İberi o dervişlik döneminde yazıyor Aynı zamanda alim hem Tunus'ta Ders veriyor hem Fas'ta Mısır'a gittiğinde zaten tamamen Medrese şeyle, Eğitimiyle ilgileniyor Dolayısıyla bu üç kavramı hayatında yaşamış ama bu onun ideali. Devleti gerçek yöneten kişi olma ideali. Hayatında tek tek bütün bütün şeyi e, psikolojisi buna göre e, organize edilmiş bir insan. Evet. siyaseti bıraktığı zaman mesela o hayatını anlatırken göreceksiniz öyle bir noktaya geliyor ki arkadaşlar güven tamamen kaybediliyor kendisine karşı. Ne Hafsiler, ne Timsaliler, ne Meriniler, ne Nasriler hiç kimse güven. Ne kabileler. Çünkü sat babam sat. <gülüyor> Satacak bir şey kalmamış. En sonunda İbn Haldun çok ilginç bir şekilde bir ...limanda sıkışıp kalıyor. Uzun bir süre limanda... ...hareket etse öldürülecek... ...ya da tutuklanacak. Anlaşma yapıyor... ...siyaseti bıraktığına dair... ...söz veriyor... <gülüyor> ...ve e, ondan sonra... ...hat bırakıyorlar onu. Mısır'a geliyor... ...haç bahanesiyle onun üzerine duracağız. Mısır'da da aslında ilimle... ...ve kadılıkla meşgulken yine duramıyor. Tabiatı müsait değil siyasetsiz yapamıyor yani ee, böyle çatışkılı bir adam psikolojisi çok çatışkılı ve o çatışkılar içerisinde e, merkezde kendisi var kendisini çok önemsiyor ee, tabi büyük felaketlerde yaşıyor. mesela bütün ailesini kaybediyor Mısır'dayken Tunus'tan ailesini getiriyor gemiyle ve İskenderiye yakın bir yerde büyük bir fırtına da eşi, çocukları, akrabaları, kütüphanesi falan yok oluyor mesela. Böyle e, büyük darbeler de yiyor. Fakat geneline baktığımız zaman bütün bu sıkıntılı hayatına rağmen e, aristokrat bir adam. Zengin ve rahat, konaklarda yaşıyor. Ondan sonra çölde yaşadığında bile özel muamele görüyor. Vazgeçilmez olduğu için. E, o psikoloji tabii çok önemlidir. Vazgeçilmez olmak. E, ne olursa olsun e, dokunmuyorlar. E, kıyamıyorlar adama yani. Yürüyen bir değer. E, satmış adamı. Ya öldürmeye gittiği adam daha sonra ona yardım ediyor ya. Öldürmeye gittiği adam. Askerlerle öldürmeye gittiği adam İbn Hammud daha sonra ona şey yapıyor. E, yardım ediyor. Onu kurtarıyor. Böyle bir e, şey var. Fakat rahat e, ondan sonra zengin aristokrat Döneminin en üst insanlarıyla muhatap olan, yazışan, e, ondan sonra düşüp kalkan bir insan. E, köklerini çok iyi bilen bir insan tabii. Dolayısıyla bu psikolojiyle hareket ediyor. Eserlerinde bu psikolojiyi görürsünüz. Özellikle otobiyografisini okuduğunuz zaman imdian bu e, çatışkılı kişilik, hacip, alim ve derviş olma arasında gidip gelen kişiliğini e, görmek son derece mümkün. O açıdan İbn-i Haldun'un e, ihanetlerini, işbirliklerini, ondan sonra adam satmalarını hep bu çerçevede e, görmek lazım. Yani çok şey değil, e, güncel menfaatle alakalı değil. Basit bir pragmatizm değil bu, opportunist bir adam değil yani. Hedef büyük, ailesinin itibarını geri almak. Çünkü bu aile e, Hadramut'tan Tarih bin Ziyad dönemlerinde geliyor şeye. Eee Endülüs'e. Endülüs kökenli bir aile bunlar. Onu söyleyeyim size. 880 yok. Tam söyleyeyim onu. Evet. 800'lerin 800'lerden önce geliyorlar şey. Tarih bin Ziyattan sonra. 800'lerde geliyorlar. 700'lerin ortalarına geliyorlar şeye. Endüse o zamandan beri devlet erkanı bir aile. Şimdi düşünsene dede vazgeçmiş her şeyden. Dolayısıyla bu bir opportunist olarak yorumlamayın bunu. Anlamıyorum. Yani bir hanedan nasıl hanedan mensubu tek hanedanı kaybettiğinde onu tekrar ele geçirmek için değil mi? Bir sürü ittifak yapar, savaş yapar, tarihi çoktur bunun. Bu da bir tür kendi hanedan, kendi aile gücünü Yeri almak için yapılan ya da girişilen bir şey. Fakat bu psikolojisine tabi çok ciddi bir şekilde etki ediyor. Evet bunu da İbn-i hayat işi olarak söyleyebiliriz. Psikolojik şahsi yapısını özetlemek bakımından söyleyebiliriz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hocam Araplarda ilmül ensab çok güçlüdür. Yani arada bir 600 seneye yakın bir şey var. Evet. Kendi suyunu veriyor zaten. Ya şimdi şöyle, ilm ensab dediğimiz bir ilim İslam'dan önce de Araplarda çok yaygındır. Ee, bu büyük...